İmam-ı Rabbani Kudsesiru Hazretleri buyurdular ki Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ehl sünnetin kurtulacak tek fırkanın kim olduğu sorulduğunda cevaben buyurdular ki benim ve sahabımın yolunda gidenlerdir. Burada kendisini zikretmekle sünneti beyan etmiş olduktan sonra bu yeterliyken niye peşi sıra sahabım diye sahabesini de kattı. Benim ve ashabımın yolunda gidenler buyurdu. Bu konuda e, beyan ve izahta bulunuyorlarken buyurdular ki bize ulaşan İslami şeriatının hükümleri Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler kanalıyla bize ulaşmıştır. Bu Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şerifler de bize ashab-ı kiramın nakli vasıtasıyla vasıl olmuştur, erişmiştir. Sahabe-i Kiram tenkitlere hedef edilecek olursa onların bize naklettiği ayet ve hadisler de Tanrı tenkitlere açık olur. Çünkü Sahabe-i Kiram'dan gelen nakiller belli bir sınıfına mahsus değildir. Sahabenin tümü bu nakillerin bize ulaşmasında nakil ve mübelli olmuşlardır. Şimdi Kur'an-ı Kerim'den sonra en sahih kaynağımız olan bukhari Şerif'te bile efendim ki onu dedikten sonra diğer kütüb-ü sütte, kütüb-ü tisaf mesane, sünen dünya kadar eser var. Bunların hepsinde muaviye Odaya Allah'ın Efendimiz'in rivayet ettiği hadisler yer alır. E diyelim babası bu Süfyan'dan gelen rivayetler yer alır. Anne Zihint'ten gelen rivayetler yer alır ayet Kerimelerin sebebin üzülünü teşkil etmektedir. Bazı hadislerin, ayetlerin sebebin üzülünü, sebebi vurulduğunu teşkil etmektedir bu zevat. Ondan sonra Muaviye radıyallahu anh'ın yanında bulunan Ayşe annemiz ve Hz. Ali Efendimizle karşı karşıya geldiklerinde 10 e, bin, bin sahabi hazaratı ki bunlar e, aşere-i de var. Bu zevat kiramın içerisinde aşere-i de var. Şimdi bu kadar kıymetli Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haklarında e, faziletleri hususunda e, Ayşe annemizin olsun, Aşire'in beşer eden zevat, Talha Hazretleri gibi zevat, kiram hakkında olsun. Muavye radıyallahu geçen hafta anlattık. Bu zevat hakkında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medhiyeleri var, e, beyanları var. Şimdi bu kıymetli zatlar bunların hepsinden bize Kur'an'ımızın toplanması zamanında ...mushaf haline getirilmesi döneminde... ...Ebu Bek Sıddık Hazreti Ömer ve Hazreti Osman... E, ...dönemlerinde... ...ki Hazreti Osman'a kalmadı... ...Ebu Bek Sıddık zamanında zaten bir araya gelmişti... E, ...o dönemde Hazreti Osman... ...çoğalttı, nüshelendirdi... ...bu zatların hepsine... ...müracaat edilmiş... ...nakillerine başvurulmuş... ...hepsinden ayet kerime ve hadis şerifler... ...alınmış, toplanmış... ...ve bugün dört mezhep olsun... ...matur-i deş -hani itikad mezheplerimiz olsun... Haneb-i şah Maliki mezheplerimiz, fıkıhtaki amel mezheplerimiz olsun. Bunların hepsinin kuruluşu, bu sahabe-i kiramdan gelen nakiller üzeredir. Bunlardan birinin nakli, tenkit edilebilecek, zatı şahsı tenkit edilecek olursa, nakline de zede girer. Yani, bu zat adil değilse, bu zat doğru değilse, efendim bu zat yanlış yapıyorduysa, ne olur? Bunun hangi dedine güveneceğiz, hangi dedine güvenmeyeceğiz? Bu şüpheye girer. Şüpheye girince de ondan gelen, nakil yoluyla gelen, ad ve had-i hakkında ne olur? Efendim laf söz olur. Bu neye götürür? Dini, mübini, İslam'ın tenkitlere açık hale gelmesine sebebiyet verir. Onun için sahabeden herhangi biri ama hangi biri olursa olsun, Geçen haftanın özeti bu. Hangi bir olursa olsun onların birinin tenkit bizzat bir adam İslam'ın aleyhine konuşsa. Durumu neyse, hükmü neyse, İslam'da yeri neyse işte İslam'ın aleyhine konuşan neyse sahabeden birinin herhangi birinin aleyhine konuşanında durumu budur. Peki burada bir sual çıktı. İmam-ı Rabbani bu suali soracak ve cevap buyuracak. Fe in kalbtu'nü fi'l ashab sahabe-i kiram hakkında tenkitlerde bulunanlar eğer diyorlarsa ki nehnü eybânü teâbi'uhum biz de efendim sahabeye uyuyoruz. Yani mesela Şia mezhebinin mensupları diyorlar biz de sahabeye uyuyoruz. Neden? Ya biz Hz. Ali Efendimiz'e uyuyoruz. Ondan sonra onun oğlu Hasan Hüseyin'e uyuyoruz. Onlar da sahabidir. Ondan sonra efendim Hz. Ali Efendimiz'in yanında yakınında birçok sahabe vardı tabi ona ne şüphe onlara uyuyoruz o zaman ve lakin lâzemu fî tehakkukil sahabeye uymanın gerçekleşmesi için gerekmez ki mütebaatul cemi'i hepsine birden uymak gerekmez benzel ki gayrun mümkün hatta denilebilir ki bu mümkün bir şey değildir olacak bir şey de değildir niçin zizdenâkuz-ı görüşleri çeliştiği için vaktilâf-ı medâibîm e, mezhepleri ihtilaf ettiği için yani itikad meselelerinde aralarında ihtilaf söz konusu değildir ancak fıkıh hükümlerde bazı fıkıh meselelerde işte caiz midir değil midir gibi bazı hususlarda bazı teferruat diyoruz bunların fıkhın teferruatında gelindiğinde e, sahabe-i kiramın e, alimlerinin e, görüşleri arasında da bazı farklılıklar olmuştur yani İbn Abbas bir görüştedir İbn Ömer başka bir görüşte olabilir. E ne gibi şu anda Şafii mezebinde ne olmuyor? E, kan çıkması abdesti bozmuyor ama hanımına e, elindeyse abdesti bozuyor. E, Hanefi mezebinde de ne oluyor? E, kan çıkarsa abdest bozuluyor. Hanımına elindeyse abdestin bozulmuyor mesela. E, şimdi burada nasıl ki? Hanefi Şafii ikisi de haktır ama aralarında bu gibi meselelerde ihtilaf, görüş ayrılığı ve fark vardırsa sahabe bu nereden geliyor zaten? E bu zaten Ebu Hanife ile Şafii radıyallahu anh'ın ikisinin birbiriyle karşılıklı görüşünden gelmiyor ki. Bunun gerisi nereye dayanıyor? Tabii ki sahabenin irtilafına dayanıyor. Sahabenin irtilafı da nereye dayanıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı tatbikatına dayanıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin farklı tatbikatı vuku bulmuştur. Bir keresinde kan aldırıp abdest almadan kılmıştır. E bir keresinde efendim abdest tazelemiştir. Şimdi bunu hangisi öncedir? Hangisi sonradır? E hangisi hüküm ifade eder? Hangisi mesela e, nesol olunmuştur gibi kusurlardan müşkülikler yapmıştır. Yani amiyane tabirle kafa yormuştur, kafa batlatmıştır. Bu hususta bunlar deliller bulmuşlardır. E, efendim öncesini, sonrasını, efendim sebebini, hikmetini, görenini, görmeyenini, nasıhını, mensuhunu inceleye inceleye inceleye onlar ulaştıkları deliller muacciyesinde bir karara Varmışlardır. Dolayısıyla iki tane mezhepte farklı bir görüş bu usta çıkmışsa, e bu da nedendir? E İbni Abbas şöyle diyordur, ondan Ebu Hanife onu alıyordur, İbn Ömer böyle diyordur, e, İmam Şabi onu alıyordur. Mesela herhangi bir meselede, bunun tersi de olabilir. Belli müşahhas bir örnek üzerinde durmuyorum. O halde, burada, e şimdi sahabenin hepsine, fıkıh meselelerinde bir anda uymak mümkün olmayabilir. Çünkü görüş ayrılıkları var. O zaman, ee, biz bir kısmına uyuyoruz. E bir kısmına da uyunca hepsine uymuş sayılmamız gerekir ki biz kurtulalım. E biz sizin sahabeyi tenkit ediyorsak Muaviya Radıyallahu'nu tenkit ediyorsak yok da annemizi tenkit ediyorsak diyorlar. Mesela Şia mezhebi diyor. E bizim de tutunduğumuz taraf öbür sahabedir. O halde biz niye kurtulamayalım? Biz de sahabenin izindeyiz. Derlerse bu, cevap veririm ki işte İmam-ı Rabbani Kudresul Hazretleri işi çözüme kavuşturuyor Enne mutabatel baz Bazısına uymak İnnemâ tenfe'û Ancak fayda verir Ne zaman fayda verir? İzâle müücedin kârul bâkîn Diğerlerini inkâr etmiyorsan Sen diyorsan ki Ben bu fetvada Bu görüşte Ali Radıyallâh'ın görüşündeyim Diyorsan Makbul Ama ne dememen lazım? Mavi tarafı Ayşe annemiz vesaire on bin sahih bunlar dinden çıkmıştır, bunlar mürtet olmuştur, bunlar efendim yanlış konuşuyor, bunlar şöyle bozuktur, böyle kötüdür demiyorsan o zaman bu bazısına uymak sana fayda verir. Ama hakkı bir kısmını inkar ediyorsan, ne hakkı diğer kısma uyman gerçekleşemez. Hakiki manada bir uyma ve ittiba meydana gelemez. Şimdi mesela Hanevi mezhebine uyan bir adam diyelim, bir fıkıh meselesinde bir görüşte diğer üç mezhebi de kabul ederse onun Hanefi'ye uyması ona yarar. Niye? Diğer üç de haktır demek durumundadır. Haktır ama ben Ebu Hanifar radıyallahu anh'ın iştahatına uyuyorum. Ve de durum budur. Sen dersen ki ben Hz. Ali'nin istihadına uyuyorum ama Hz. Muaviye de sahabidir. Ona da hürmetimiz var. O zaman tamam. Ama ben şimdi dersem ki ben Hanefi'yim. Diğer üç mezhebin üçü de batıldır. Şafihanbeli Malik'i yanlıştır dersem benim Hanefi'ye uymam da beni ne yapmaz? Kurtarmaz. Çünkü dört mezhep de haktır. Demek lazım. Ondan sonra ben şu mezhebe uyuyorum demek lazım. Ama üçü de batıldır, yanlıştır dedikten sonra senin bir tanesine uyman sana yaramaz.